Efendim hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hepiniz gecemize hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Yeni bir gecede, yeni bir Ramazan akşamında Gazi Osman Paşa'da sizlerle beraberiz. Evet Gazi Osman Paşa meydanından bu akşam Dursun Ali Erzincanlı abimizi konuk edeceğiz. Az sonra kendisini sahneye alacağız. Ama öncesinde hatırlatmalarım var. Bunu gerçekleştirmek istiyorum ki sonrasında dağılmalar oluyor. Unutulabilir düşüncesiyle. Efendim Boğaz gezilerimiz devam ediyor. Yüz bin Gazi Boğaz'da gezdirmeye devam ediyoruz. Bayramda da Boğaz gezimiz devam edecek. Eğer Boğaz gezimize katılmak isterseniz Gaziosmanpaşa Osman Paşa, bel tr adresine giriyorsunuz. Belediyenin web sitesine oradan müracaat edebiliyorsunuz. Burada çekilen tüm fotoğraflar belediyenin Gazi Belediyesi Facebook hesabından da yayınlanmış olacak. Beğenip paylaşabileceksiniz. Efendim yarın akşam grup dergah bu sahnede bizlerle beraber olacak. Cuma akşamı Ender Saraç, bayram öncesi bizlere bilgi verecek. Sonrasında efendim, cumartesi günü Ömer Döngelioğlu hocamız bu sahne bizlerle olacak. Pazar günü de STV'den tanıdığımız Maceracı Murat Yeney bizlerle beraber olacak. Efendim bu akşam Kanal T misafirliğimiz, Kanal T'den çekilen bu görüntüler hem iftar soframızda çekilen görüntüler hem de bu akşam burada çekilen tüm görüntüler Kadir Gecesi saat 11'de yayınlanacak Kadir Balıkla Ramazan Gecesi doğru mu? Evet Kadir Balık abimiz de zaten burada. Evet o programda yayınlanacak. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Kadir Gecesi bu programı da izleyebilirsiniz. Efendim şu anda 25 net ekranımızda canlı yayındayız. 25 tane ekranımızdan da Gazi Osman çeşitli noktalarından da bu gece bu güzel gece yayınlanmış olacak. Şimdi manevi bir atmosfere doğru geçiş yapıyoruz. Ve huzurlarınıza kuvvetli alkışlarınızla Dursun Ali Erzincan abimi davet ediyor. Öncelikle hususlarınıza gelmemize vesile olan kıymetli belediye başkanı başlığı olmak üzere demeye geçen herkese teşekkür ediyorum. Hatta içi olmasına rağmen burayı teşrif ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. <gülüyor> Allahü tevhide sizlere, evlatlarınıza ve ailenize hakkınız dahil olan bütün nimetleri nasip etsin, Bütün kötülüklerden muhafaza buyursun inşallah. Güzel hanese Ekrem efendimizin şerefli hayatını, saadetli ismini yine şiirin diliyle takdim etmek üzere bulunuyorum. İnşallah güzel bir program takdim etmeye Allahu Teala nasip buyurur. Efendim yine başlangıcı fil vakasıyla yapalım. Kabe'yi yıkmak isteyen bir orduya Allahü Teala nasıl karşılık veriyor? onu analım, Efendimizin doğum mucizelerinden birini anmış olacağız. Oradan da inşallah resul Ekrem Efendimizin şerefli hayatını anmaya başlayacağız. Saadetli asrını inşallah anacağız. Alemlerin Rabbi olan Allah, bir peygamber gönderecekse eğer, yıldızlarla duyurulur bu haber. Kamer menzillerinde üç yıldız doğar.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 Yıldızların da ötesinde hazırlıklar, kuşlar var, kuşlar, bakışlarıyla mesafeler aşmakta, kuşlar var, kuşlar, dünyadan çok uzakta ama hızla dünyaya yaklaşmakta, 52 gün var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 Ve kuşlar ayak yapılarından belli ki sadece uçmak için yaratılmışlar. Bir yere kesinlikle konmayacaklar. Kuşlar hızla dünya semasına yaklaşmak kadar. Muhassab Vadisi'nde Ebrehe'nin ordusu en önde devasa bir fil ardında 60 bin sefil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 tam o esnada Yemen tarafında gökyüzünde bir karartı kapkara bir bulut gibi deniz üzerinden gitgide yaklaşan yaklaştıkça netleşen bir karartı ve dehşetle açılan gözler ve sarı kesilen yüzler bir ses dayanabilecekseniz bakın diyor çünkü gökten ve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 ...sonunuz alevli bir ahtır. İntikam alanların en hayırlısı Allah'tır. Ya Rabbi, bugün ve bugünden sonra... ...bir Ebrehe ruhu toplayıp ordusunu yürürse haremine... ...ne olur ebabillerini gönderme. Muhammed'i muhabbetle dolu...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 Ebabil'ler uzaklaşırken Mekke'den kabe Muazzama gönüller sultanını bekliyor. Anneler annesi gülünü bekliyor. Tam elli iki gün var. Tam elli iki gün var. Ve 52 gün sonra Resul-i Ekrem Efendimiz aleyhissalatü vesselam dünyayı teşrif buyurdular. Efendimizin şerefli hayatında yolculuk yapacağımız bir şiiri takdim edeceğim. Gazi Osman Paşa'dan sizin aranızdan Fahri Kainat Efendimizin şahsi manevisine sesleneceğiz. allah Teala sesimizi duyursun inşallah. allah Teala affımız için bir vesile kılsın ama her iki kişinin bir araya gelirse üçüncüsü Allah'tır. Üç kişi bir arada olursa dördüncüsü Allah'tır. Dolayısıyla Allah-u Hazretleri bizi duyuyor ve bizi görüyor. Biz de onun Habibi edibini bütün alemlere rahmet olarak gönderdiği Resul-i Ekrem Efendimiz'i anıyor. Kırk yaşındasın diye sesleniyoruz Efendimiz'e.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 Beni sağ yurdumda sen. Sana süt anne olmadı kadınlar. Bu yüzden dargın bulutlar bir damla yağmur indirmiyor. Kıtlık hüküm sürüyor beni sağ yurdunda Minicik bir bulut var gökyüzünde. Sana meftun ayrılmıyor baş ucundan İnsanlar yağmur duasında.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 Uruna canlarımız feda. O gözlerinle gökyüzüne bakıyorsun. O minicik bulut ilişiyor bakışlarına. Sonra nazlı nazlı yağmur damlaları iniyor bulutta. Altı yaşındasın. medine Münevvere yolundasın. Yanında aziz annen ve ümmü eymen. Yetimliğini hissediyorsun baba kabristanında. Sonra yolda, edvada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 Seyyidlerin Anası Yüzünü Gözünü siliyor Biricik Kızın Sana Yeryüzünde En Çok Benzeyen Yürümesi Sen Gülmesi Sen Ağlaması Sen Ağlama Kızım dişin Geliyor Aklımıza Niye Çıkardılar Ki Yurdundan Seni Himayesiz Kaldın Diye mi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 Allah azze ve celle semayı haşyet korkuyordu. Sen Allah diyordun, arşa ala titriyordu. Bedir'de Allah diyordun, 3000 melek iniyordu adaca atlarla. 125 bin sahabi, anam babam sana feda olsun diyordu.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 Onu bana ver. Niye istemiştik ki senden sevdiğini bile bile? İstendiğinde katiyen hayır demediğini bile bile. Peki dedin o zaten. sen yine yamalı eski cübbeni giydin. Dostuna kavuşmana bir hafta kalmıştı. Aynı cübbeden yine diktiler ama giyinmek nasip olmadı.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 sen hala 40 yaşındasın ve hala ümmetinin başındasın. <Gülüyor> Allahü Teala şefaatlerine ay buyursun. Evet efendim şimdi de ara vermeden devam edelim. Bu kez bir olay bir vaka, bir meydan, Yunus Emre Hazretleri'nin dediği Yunus sen burada meydan isteme meydanlar içinde merdaneler var. Peygamberlerden sonra yeryüzünün en büyük merdaneleri. ashabı ı Güzin Efendilerimizin arasında ayrıcalığa sahip Bedrin arslanlarını ziyarete gidiyoruz. Hazırlanın uzunca bir yolculuk var şimdi.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 Gökte yıldız, yerde aslandır onlar. 125 bin beden ama bir tek ruh Muhammedî ruhtur onlar. Aslanlar çıkmıştır Medine'den. Şimdi yoldadır Bedr'in aslanları. İşte bakın şu Hazreti Ömer aslan yavrusu.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 Gördüğün hiçbir şeyden korkmazsın, bu doğru. Ama heybetini gizli tut, yürüyüşün ölümü korkutuyor. Dinleyin alemlerin sultanını, o konuşunca rüzgar bile suyor. Ey ashab, hazır mısınız? Sa'd bin Muaz ayakta, Ya Resulallah diyor. Seni hak dinle gönderen Allah'a and olsun ki, sen bize şu denizi gösterip dalarsan, biz de seninle birlikte dalarız. Allah'ın bereketiyle yürüt bizi. Tebessüm buyuruyor bizi Zişan. O gülünce suya kanıyor susamışlar. Güller açıyor yüreklerde. Gülüyor Nebi ve yürüyorlar. Mekke'de çekilen acılar dinmiş. Yürüyorlar.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 mübarek elleri kime uzanacak? Kalk ya Ubeyde! Kalk ya Hamza! Kalk ya Ali! Gördünüz mü yiğitleri? Hamza'yı gördünüz mü? Nasıl da salına salına gidiyor. Ya Ali sanki gökten iniyor. Seyyidlerin babası. Ubeyde ayağından yara alıyor. Efendisine gidiyor hemen. ''Ya Resulallah ben şehit miyim?'' diyor. ''Evet sen şehitsin.'' Ve dua ediyor Efendiler Efendisi. Rabbi Rahimine uzatıyor ellerini. ''Allah'ım bana olan vadini lütfet. Allah'ım bu bir avuç insanı helak edersen yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmaz. Bir fırtına kopuyor Bedir'de. Hazreti Mikail'in komutasında bin melek Rasulullah'ın sağında bir fırtına kopuyor belirde. Hazreti İsrafil'in komutasında bin melek Rasulullah'ın solunda ve bir fırtına daha Hazreti Cebrail bin melekle Rasulullah'ın önünde 3 bin melek amaça bağlan. Dönüyorlar Bedir'den, esirler arasında peygamber amcası Hazreti Abbas. Vakit gece esirlerin elleri bağlı, Hazreti Abbas'ın sıkıca bağlı. Bir inilti yayılıyor geceye, uyuyamıyor rahmet peygamberi. Ya Resulallah niçin uyumuyorsunuz diyor sahabiler. Amcamın iniltisi uyutmuyor beni. Hemen çözüyorlar peygamber amcasının ellerini. Durumu öğrenince Resulullah emir veriyor. Tüm esirlerin çözülen ellerini. Dönüyorlar Bedir'den. Esirler arasında peygamber damadı var. Fidye karşılığı serbest kalacak. Allah Resulüne bir gerdanlık uzatılıyor. Kızınız Zeynep göndermiş. Eşinin fidyesi olarak... Rahmet peygamberinin gözleri doluyor. Çünkü bu gerdanlık... Kızının düğününde... Hazreti Hatice'nin taktığı... Kendi gerdanlığıdır. Yaşlı gözlerle konuşuyor Nebi. Onu verseniz Gerdanlığı da... Zeyneb'e gönderseniz olur mu? Olur ya Resulallah... Sen üzülme...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 Coşkuyu daha yaşatmak istiyorum sizlere, yaşamak istiyorum ve yaşatmak istiyorum. O da resul Ekrem Efendimiz bildiğiniz üzere arkadaşlarıyla birlikte Allahü Teala hicret emri verdi ve Medine-i Münevvere'ye hicret ettiler. Neden topraklarını bırakıp gittiler? Çünkü yaşadıkları, doğdukları bizim yurdumuz dedikleri Mekke-i Mükereme'de Allahü Teala'nın onlara emrettiği şeyleri yaşamaya izin vermediler. İşkence yaptılar. ...dinlerinden dönmeleri için her şeyi yaptılar. Artık yaşanacak bir yer olarak Mekke-i Mükerreme onlara dar geldi. Ve Allahü u Teala'da bir çıkış yolu lütfetti. Medine-i Münevvere'yi yurt edindiler, gittiler. Ama vatanları, toprakları, Mekke-i Mükerreme, evleri, her şeyi Mekke-i Mükerreme'deydi. Elbette ki dönmeyi arzu ediyorlardı. Yani tekrar doğdukları topraklara dönmek istiyorlardı yurtlarına ve bir gün Allahü Teala onu da nasip etti habibine Resul Ekrem Efendimiz de ashabını topladı ve büyük bir ordu kılıçsız bir ordu kan dökmeden kovuldukları çıkarıldıkları Mekke Mükerreme'ye vatanlarına topraklarına geri döndüler. Evet bu dönüş ihtişamlı bir dönüştü. ...biz de bir tarafa çekilip, Medine-i Münevvere'den ihtişamla çıkan... ...Resul-i Ekrem o Güzide ashabının... ...Mekke-i Mükerreme'ye gidişlerini hayalen izleyeceğiz. Her şey bir şiirle başladı. Peygamber huzurunda okunan bir şiirle. Kızgın kum fırtınalarından, Adem Vadisi'nden...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 sana verdikleri sözde durmadılar Hudeybiye'de seninle yaptıkları misakı bozdular bizi Betir'de kendi yurdumuzda gafil avladılar benim kimseyi yardıma çağırmayacağımı çağıramayacağımı sandılar dedi ve durdu şair ağlıyordu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 Ve büyük bir ordunun başına geçip, denizler gibi köpürerek akıp gelsin. Şiir bitmişti, şair de bitmişti. Gözler hala Peygamberdi. Allah'ın Resulü, ridasını toplayıp ayağa kalktı. Ve sahabe ayağa kalktı. Şimdi konuşan peygamberdi. Kendime yardım ettiğim şeylerle, kuzağlara yardım etmezsem ben de yardım görmeyeyim. Varlığım kudret elinde olan Allah'a yemin olsun ki kendimi ve ev halkımı koruduğum gibi onları da koruyacağım. Şimdi haber salın yeryüzüne. Allah'a ve ahiret gününe iman edenler Medine'de toplansın. Medine dağlarında savaşın ritmi, sokaklarında peygamber sessizliği. Konuşmuyor Nebi. Hane-i saadette kılıçlar bileniyor. Hane-i saadette zırhlar temizleniyor. Ama konuşmuyor Nebi. Ve Mekke-i Mükerreme uzaktan gülüyor. Gül ey Mekke, gün senin günündür. Gün senin fetih günündür... Gül ki bu dönüş sanadır... Baksana... Dün bağrından koparılan... Yiğitler dönüyor sana... Erak topraklarını savuran... Rüzgar dönüyor önce... Ardından büyük bir birlik... Başlarında halit bin Velid... Sonra ey Mekke... Senin topraklarında yaşarken...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 Ey Mekke Kalkabilirsen sen de kalk Çünkü gönüllere Safa geliyor Hazreti Muhammed Mustafa geliyor Sekiz yıl geçti aradan Sensiz tam Sekiz yıl geçti Gittiğin gece Uzaktan dönüp Kabe'ye bakınca Mekke demiştin Sen benim için bütün dünyadan daha değerlisin ama senin insanların beni rahat bırakmıyor deyip gitmiştim yıldızlar da seninle birlikte gitmişti kap karanlık geceler kalmıştı ardında Mekke öksüz kalmıştı ben Mekke çocukları çocuklar hep Sümeyye'nin toprağa düştüğü yerde oynadı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 Ve kaldırmaz mısın başını ki nur çehreni seyretsin alem. İşte Resulullah'ın nur yüzü göründü. İşte Rasulullah bakıyor. Hop başında Yemen işi simsiyah bir sarık. O anındaki nura kurban olalım. Resulullah Kabe'ye bakıyor. Ve işaret ediyor Hazreti Bilal'e. Bilal, Kabe-i üzerinde. Şimdi Bilal'i dinlesin. Yer ve gök. Şimdi ezanı dinlesin. Yer ve gök. Teala şefaat denen ayrı buyursun. Efendim şimdi de Ayşe annemizin anlattığı on bir kadının hikayesini sizlere takdim edeceğim. Buradan ayrılırken, yüzünüzde Efendimiz'den kalma bir tebessüm olsun, o tebessümle ayrılın diye. Ayşe annemiz on bir kadını hikayesini anlatıyor, on bir kadın da eşlerini anlatıyor, kocalarının hallerini anlatıyor. Ayşe annemiz de kendi eşine, mübarek eşine, Efendimiz aleyhissalatü vesselam'a anlatıyor bunu çünkü bu on bir kadından ismini bildiğimiz Ümmüzer isimli hanımefendinin yaşadıkları Ayşe annemizi tedirgin etmiş. Acaba demiş benim başıma da öyle bir şey gelir mi? Bunun cevabını almak için de mübarek eşlerine, resul Ekrem Efendimiz'i anlatıyorlar. Bakalım Ayşe annemizin anlattığı hikayede bu on bir kadın eşlerini nasıl anlatıyor? Ümmüzer neler yaşamış ve annemiz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 Bu kadınlar bir araya gelmiş ve kocalarının hallerini anlatıyorlar. Ama önce kesin söz veriyorlar. Hiçbir şeyi gizlemeyecekleri hususunda. Ve birinci kadın başlıyor. Benim kocam yalçığın yüksek bir dağın tepesindeki zayıf bir deve gibidir. Kolay değil ki çıkılsın, bakımlı değil ki götürülsün.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 Altıncı kadın anlatır, benim kocam da yedi mi, üst üste katlayıp yer, çok yer, içti mi sömürür, yiyip içmekten başka bir şey düşünmez. Sekizinci kadın, yedinci kadın bir ah çeker, benim kocamın işi sadece beni dövmektir der, başımı yarar, vücudumu yaralar, bunları yapmak için eline ne geçerse kullanır. 8. kadın kocasını tavşana benzetir ve bir kelimeyle özetler. Güzel kokulu bitki gibidir. 9. kadın anlatır. Benim kocam boylu postludur. Evi rahattır, ocağının külü çoktur. Evi meclis gibi bir adamdır, misafirperverdir. 10. kadın anlatır. Benim kocam da maliktir. Akıl ve hayalinizden geçen her hayra maliktir. Onun çok devesi vardır.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 Ebu Zer beni şık denen bir dağ kenarında bir miktar davarla geçinen bir ailenin kızı olarak buldu. Beni atları kişneyen, develeri böğren, etimleri sürülüp daneleri armanlanan müreffeh ve mesut bir cemiyete getirdi. Kulaklarımız zinetlerle doldurdu, beni hoşnut kıldı. Ben onun yanında söz sahibiydim, hiç azarlanmadım. Akşam yatar, sabaha kadar uyurdu. Doya doya süt içerdi. Bir gün Ebu Zer evden çıktı. Her tarafta süt tulumları yağ çıkarılmak için çalkalanmaktaydı. Ebu Zer yolda bir kadına rastlamış. Kocam bu kadını sevmiş olacak ki beni bıraktı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 Yüzünde tebessüm, gönlünde huzur. Mutludur evin sahibesi, müminlerin şerefli annesi. Mutludur evin sahibesi, müminlerin şerefli annesi. Allahü Teala evimizi, yuvamızı, haneyi saadet, huzur ve bereketiyle doldursun. Eşimizi, çocuklarımızı bize göz aydınlığı kılsın. Bekar olan evlatlarımıza, kardeşlerimize iki cihan saadeti yaşayacakları eş yuva lütfesin. Evladı olmayanlara, Efendimizin hatırına, şu Ramazan Şerif'in hatırına hayırlı evlatlar lütfesin. Allahü Teala emanet olun efendim. Allah'a ısmarladık. Efendim Dursun Ali canlı abimize çok çok teşekkür ediyoruz. Her sene kendisini burada misafir ediyoruz. Evet seneye inşallah tekrar bu sahne kendisini misafir etmek istiyoruz. Bu gece sahurda Kanal 7'de Dursun abi izleyeceğiz inşallah değil mi? Evet bu gece kesinlikle izleyelim. Özellikle söyleyelim. Gaziosman Paşa'dan da inşallah selamlar söyler. Televizyonda diye de umuyoruz. Efendim yarın akşam bu sahnede grup dergah bizlerle beraber olacak. Kerbela ilahisini bilenler varsa. Evet o ilahi